Bismillah alhamdulillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi ve 10. dersin 3. kısmı Envaül haber Min ahkamül haberi Haberin ahkamından hükümle olan kısım ise aşağıdadır. Birincisi Envaül haber en Haberin nevileri El haberu imma mufredun, Ey leyse cümleten ve imma cümletun ve imma şibuhu cümletin. Haber ya müfreddir, yani cümle değildir. Ya kelimedir veya tertiptir, cümle değildir. Veya cümledir veya şibeh cümledir. Demek ki haber üç kısımdan bir tanesidir. Ya müfred kelimedir, ya cümledir veya şibih cümledir. kast edilen cümle olmayan her kısım. İzavet terkibi dair buna girer. Evet. Fel haberul müfredu haberin ilk kısmı olan müfredin örneği, müfred haber nahvu el mu'minu mir'atul mü'mini mü'min, mü'minin aynasıdır cümlesinde. El mu'minu mübdeda, mir'atul mü'mini ise haberdir. Müfred bir haberdir. Cümle olmayan bir haber. Cümle olmayan kısmının örneği. Ve haberul cümletu nahvu ikinci kısım olan haberin cümle oluşunun örneği el müdiru mesmuhu. Müdür var ya onun ismi nedir cümlesinde el müdiru mübteda mesmuhu cümlesi komple haber. Latince açıklıyor. El cümletul ismiyet mesmuhu mesmuhu şeklindeki ismiye cümlesi haberin haberdir. Vehiye fi mahalle refin ve o ref mahalindedir. Haber olduğu için ref mahalindedir çünkü cümleler mahallen yeraplanır. Mahalli olarak yani konum olarak yeraplanır harekeli veya harekle yeraplanamaz. El <gülüyor> müdîrün mübteda mesmhu cümlesi komple haber. Mesmhu cümlesini de gene ayrıca tek tek talil edecek olursak ma ma haber ismuhu ise müpteda ma soru edatı olduğu için başa geçti ismuhunun önüne tekadüm etti vaciben onun ismi nedir cümlesi el müdirunun haberi oldu aynı zamanda demek ki el müdirin haberi bir cümle olarak gelebiliyor İsim cümlesi olarak. Aşağıda da cümlesi olarak gelecek. Yalnız burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Haber cümle olarak geldiği zaman haberde müptedaya raci bir zamir vardır. Bazen zahir olarak olur, bazen gizli olur. Mesmuhu cümlesinde müdüre raci zamir hangisi? Hu. Bazen bu gizli olur. Mesela aşağıda olduğu gibi. Vallahu Allah ve Allah sizi yarattı cümlesinde Allah mübteda, halaqakum cümlesi ise haber. El cümletul fi'liyyatu halaqakum haberun. Bu vallahu halaqakum isim cümlesindeki haber olan halaqakum fiil cümlesi haberdir. Ve hiye fi mahalli ref'in ve o ref mahalindedir haber olması sebebiyle. Kaleğa kumu talil edecek olursak, kaleğa fiil onun tahtındaki hu zamiri Allah'a raci hu zamiri, gizli müstetir, fail kum, mefulun bi. Peki bu kaleğa kum fiil cümlesinde mübtedaya raci zamir hangisi? Kaleğanın tahtındaki Hu zamir, zamiri. Bir cümlenin parçası olan cümlelerde tekrar kendi arasında e, talil edilir, incelenir. Halaga da bir cümledir. Halaga fiil, faili tahtına müstetir. Hüve zamiri kum mefkulun bi. Demiştik ki, tekrar söyleyelim orayı, haber <interf drink> cümle olarak gelirse <dabei> bu durumda müktedaya raci bir zamir bulunur. Ya gizli olur veya açık olur. Mesmuhu da açık olarak geldi. Halagakum da gizli olarak geldi. Halaganın tahtındaki huve zamiri Allah'a azze ve celle'ye raci zamirdir. Ve cümleler ancak mahallen yaraplanacağı için cümle içerisinde konumuna göre ise, haberse merfu işte mefğulün birse mesela olursa e, mensup ve o şekilde yaraplanır ama mahallen yaraplanır. Harekeyle veya harfle yaraplanamazsın. Evet. Haberin üçüncü kısmı olan şibh cümleye gelince vel haberu şibuhul cümleti şibh cümle olan haberin örneği nahvu el cennetu tahte ekdamil ümmahati cennet annelerin ayaklarının altındadır. İkisi de hadis. Bendeki de hadis, sizdeki de hadis. Bendekini önce tercüme edeyim. Sonra sizdekini el cennetu tahte ekdamil ümmahati Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Sizdeki el cennetu tahte zilad-ı suyufi. suyufi. Evet. E, cennet kılıçların gölgesinin altındadır. İkisi de hadis. İkisine göre söyleyelim. El cennetu müpteda tahte ile başlayan kısım ki tahte haberdir. Abi. Tahte biliyorsunuz ve devamı şibih cümledir. Ya car mecbur olacak veya zarf olacak. Bu durumda o şibih cümleydi. Ez zarfu tahte haberun. Bu cümlede tahte haberdir. Ve hebe mensubun fi mahalli refin. Ve o ref mahalinde mensuptur. Niye ref mahalinde? Çünkü haber. Niye mensup? Çünkü zarflar izafet terkibiyle geldiği zaman Fetha üzere mebni olur, mensup olur yani. Şibih cümlenin ikinci örneği Elhamdu lillahi, Hamd Allah'a aittir cümlesinin. Elhamdu müpteda lillahi haber car-i mecrurla haber El-caru vel-mecrurin lillahi haberun El-car olan li ile el-mecrur olan Allah lillahi kısmı yani komple haberdir. Ve huve fi mahalli refin ve o ref mahallidir. Her ne kadar li ile il harbice olsa komple şibeh cümle Haber olduğu için ref mahallidir. Mahallen merfu denir. Yani. Veya fi mahalli ref, in, ref mahallidir denir. Mutabakatuhu lil mübtedeyi. Birincisi e, haberin nebisiydi. İkincisi ise mübtedai olan uyumu, mutabakatı. Mutabakatuhu'daki hu habere gider. Haberin mübtedaya mutabakası, uyumu, uygun oluşu. Yutabigul haberul mübtedee. Fi şu iki madde evet şu iki madde de haber mübdedaya mutabık uygun olur. Ona uyar. Neymiş o? Birincisi el-ifradi ve tesniyeti vel-cem'i. Birincisi adette yani müfretlikte müsennalıkta ve cem'likte mübdedaya haber uyar uygun olur. Nahvu el-müderrisu vâgıfum. Müderris mübdedâ Bağuf'un haber, müderris ile haber, cinsçi adette uydu. Her ikisi de müfret geldi. Değil mi? Hmm. Et-Tullab-ı öğrenciler oturanlardır, oturuyorlar. Et-Tullab-ı Cem, de Cem geldi. Hmm. Babel fasli mughleganî ve nafıda tahu meftuhatani cümlesinde müsenna'nın örneği sınıfın iki kapısı muğlaktır, kapalıdır ve onun iki penceresi açıktır cümlelerinde. Bab alfası mefteda nüglehani haber, nafıda tahu mefteda meftuhatani haber. Müsenna'da müfrette ve cemde haber müptedağa adet olarak uydu. İkinci kısmı ise fit terziler ve teknikte müzekkerlik ve müenneslikte de haber müptedağa uygun olur. Nahwu Hamidun mühendisun. Hamid müzekker müptedağ mühendisun da haber müzekker olarak geldi. Müptedağa uydu. Ve zevcetu tabibetun. Hamidin zevcesi hanımı tabibetun. Bayan tabiptir zevce tuhu müennes geldi tabi ise haber müennes geldi ona uygun olarak vebnahuma <gülüyor> tacirani o ikisinin yani Hamit ve zevcesinin hanımının iki oğlu tacirdir hem sayıda hem de cinste müzekkerlikte uydu misennahluk da uydu ve <gülüyor> bintahuma Müderrise, müderrise tani ve o ikisinin iki kızı da bayan öğretmendir. Cümlesinde de hem yukarıda birinci maddede geldiği gibi adette hem de müzakkeli müenneslikte haber müftüvaya uygun olarak geldi. Temariyini alıştırmalar ic'al kulles min mimmati müptede'en gelen şeylerden her ismi müpteda yap. Ahmedu ahmedu ve ehuhu el muslimune el seyyaratu el mescidi mescidin iki minaresi. et talibatu kalemun el kutubu ma men yani bir cümle oluşturacağız bu kelimelerin hepsi müptede olacak orada ical kullesmin mimma yeti haberan gelen şeylerden her ismi haber yap Bunlar da aşağıda gelenlerde haber olacak. Bunlara uygun birer müctedağa getireceğiz. Dolayısıyla yukarıdaki haberle müctedağın uygun oluş durumlarını gözeteceğiz. Cins devalette uygun oluyor ya ona dikkat edeceğiz. Evet. Meftuhatani, Mughlagni, Cemiletun, Nazihune, mütehaccibatun Batun, Örtünenler, Örtünen bayanlar, hizabaya giren adamlar yani. كيف إين ما من متى إنذ فَوْقَ إج اللفظ المدرسي مبتدأ في خمس جمل على أن يكون الخبر مفردا في الأولى وظرفا في الثانية وجارا بمجرور في الثالثة وجملة فعلية في الرابعة وجملة اسمية في الخامسة Evet müderris lafzını 5 cümle içinde mükteda yap ama haber birinci de müfred olsun ikinci de zarf olsun 3üncüde car mecbur olsun dördüncüde fiiliye cümlesi olsun ve 5 de ismiye cümlesi olsun el müderris diyeceğiz mükte yapacağız Onun haberi 5 cümle yapacağız bir şekilde On haber ilk cümlede müfred olacak. El müderrisu mesela cedidun. Müfred olacak. Yani cümle olmayacak. İkincisinde zarf olacak haber. Mesela el müderrisu indel müdiri. Haber inde ile zarf oldu. 3. cümlede car ve mecrur olacak. El müderrisu fi mektebihi. Fi mektebihi. Cevâr meclisi oldu. Müderris odasındadır, bürosundadır, değil mi? Dördüncü cümlede fiiliye cümlesi olacak. El müderrisu yektubu derse, alessebburatî dersi tahtaya yazdı. Cümlesi komple nedir, el müderrisin haberidir ve fiiliye cümlesidir. Beşincide de müderrisin haberi ismiye cümlesi olacak el müderrisu evet, ibnuhu e, talibın öğreten öğretmen var ya onun oğlu taliptir cümlesindeki ibnuhu talibın ismiye cümlesidir. Devam hati selase cümelin haberu kulli vahidatin minha zarfın. 3 cümle getir. Ondan her birinin haberi zarf olsun. Haber zarf olacak. Beş hati üçlü cümlinin haberi Kulli vahidedin minha carun ve meclurun. Üç cümle getir, onlardan her birinin haberi car ve meclur olsun. Altıncı soru ic al küllesmin minmayti mübteden ala enyekune haberuhu cümleten ismiyeten ve stain bil ismin ladi beynel kavseini li tekvinil haberi. Tekvinin haberi gelen şeylerden her cümleyi haberi ismiye cümle olması üzere müpteda yap. Ve istayin, yardım al. Parantez içindeki isimlerin haber yapılması için parantez içindeki isimler ile yardım al. Yani parantez içerisindeki isimler haber yapılacak. ilk başta gelen kelimelerde müpteda olacak. Ahmedu Ehuhu talibun. Birinci cümleyi böyle yapalım. Ahmet var ya onun ehuhu, kardeşi taliptir, öğrencidir. Cümlesinde Ahmet müpteda, zaten bizden onu istemişti, parantez içindekinde haber yaparak kullanacaktık, ondan yardım alacaktık. Ehuhu talibun dedik. İsmiye cümlesi oldu. Ahmet'in haberi ismiye cümlesi oldu ve pantheşesine istifade ettik. Yardım aldık. Seyyaratüke levnuha. Kutubü tefsiri semenuha. Et talibul cediudu ismuhu Allahu padluhu. Kutubul eznebiyyet öyle mi? Eznebi evet. kitapların paraları. Anladım. Yabancı kitaplar yani. Hı hı. Ben de tefsir kitapları, size yabancı kitaplar. Yabancı dilde, dilde olan kitaplar. O şekilde yaparsınız. İstahric minad dersi emsileten lil cümletil ismiyeti huzifa mübteda uha. Dastan mübtedası hazf olunmuş ismiye cümleleri için olan misalleri çıkart. Hangi cümleleri çıkartacağız ismiye cümlelerini? mübtedası has fulu sadece haberi gelmiş olan isim cümleleri 8 istiharec muafid dersi mübteda ati ve ve ayy nev'a akulle haberin alen nahbil ati derste mübtidalardan ve haberlerden olan şeyler çıkar ve her haberin nevisini gelen nahiv, örnek üzere tayin et, belirle. Her haberin nevisini. Haberler çeşit çeşitli yani. Müfret, cümle, şibih cümle onun gibi. Geliyor kalıp el cümletu dersen mükteday ve haberi isim cümlesini çıkartacağız. Sonra el müptedev vel haberu yani mükteda şu diyeceğiz. Haber şu diyeceğiz ve haberin nevisini söyleyeceğiz. Nevuhu müfret bir haberdir. Şibih cümle bir haberdir, cümle bir haberdir gibi nevisin söyleyeceğiz. Nasıl yapacağınızı göstereyim mi? Bir tane parçadan. Mübteda ve haberleri çıkart dedi. Dolayısıyla isim cümlelerini seçeceğiz. İlk cümle Et-Tullabu Galilune cümlesi. Et-Tullabu mübteda. Galilune Haber. Haberin neviyesi ney?